Bakara Suresi Devamı 2 Necim 434 Ey iman etmiş kimseler! Karşılıklı, beraberce oruç tutmak, Allah'ın koruması altına giresiniz diye sizden öncekilere sayılı günlerde o nedenle sizden her kim hasta olursa veyahut çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim, öğretim gibi gidiş gelişli, hareketli bir iş üzere olursa, diğer günlerden sayısıncadır. Oruca gücünü kaybetmiş olanlar, gücü yetenler üzerine ise, bir yoksulun yiyeceği kurtulmalık olarak borçtur. Kim de gönüllü, hayır, iyilik yaparsa, bu kendisi için çok hayırlıdır, yararlıdır. Ve eğer bilirseniz, Oruç tutmanız sizin için hayırlıdır, yararlıdır şeklinde farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ramazan ayı ki Kur'an bir kılavuz olarak ve Furkan'dan yol göstermeden açık seçik açıklamalar olarak kendisinde indirilmiştir. Bu nedenle sizden her kim bu aya şahit olursa hemen onda oruç tutsun. Kim de Hasta veya sefer, çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim, öğretim gibi gidiş-gelişli, hareketli bir iş üzerindeyse diğer günlerden sayısıncadır. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu kolaylık Allah'ın koruması altına girmeniz ve sayıyı tamamlamanız size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyüklemeniz ve Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diyedir. Karşılıklı, beraberce oruç tutma gecesinde kadınlarınıza cinsellikle ilgili sözler, cinsel ilişki size helal kılındı. Onlar sizin için bir giysidir. Siz de onlar için bir giysisiniz. Allah sizin kendinize hainlik ettiğinizi bildi de tövbenizi kabul etti. Ve sizi bağışladı. Artık kadınlarınıza yaklaşın... Ve Allah'ın sizler için yazdığı şeylerden arayın. Ve Tecr'den... Beyaz iplik, siyah iplikten... İyiden iyiye sizin için açığa çıkıncaya kadar... Yiyin, için. Ve geceye kadar orucu tamamlayın. Ve siz ilahiyat eğitim merkezlerinde... Programlı ibadet halindeyken... Onlara yaklaşmayın. Bunlar... Allah'ın sınırlarıdır. Artık Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın. Allah, kendisinin koruması altına girsinler diye, ayetlerini insanlara işte böyle açıkça ortaya koyar. Ve kullarım sana benden sordukları zaman, biliniz ki şüphesiz ben çok yakınımdır. Bana yakarınca, yakaranın yakarışına cevap veririm. O halde rüşte ermeleri için, onlar da bana karşılık versinler ve bana inansınlar. Necim 435 Aranızda mallarınızı da batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bilerek ve günah ile yemek için hakimlere aktarmayın. Necim 436 Sana hilallerden soruyorlar. De ki, onlar, insanlar, insanlar, ve hac yani programlı ilahiyat eğitim dönemleri için zaman ölçüleridir. Evlerinize arka taraflarından girmeniz, dinde Allah'ın ilkelerinden başka ilkeler benimsemeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlık Allah'ın koruması altına girmektir. Öyleyse evlerinize kapılarından girin. Dini, din sahibi Allah'ın çizdiği çerçevede yaşayın. Ve başarıya erenlerden, kurtulanlardan olmanız için Allah'ın koruması altına girin. Necm 437 Ve sizinle savaşan kimselerle Allah yolunda savaşın, ölün, öldürün ve sınırı aşmayın. Şüphesiz Allah sınırı aşanları sevmez. Ve onları nerede yakalarsanız öldürün çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın ve insanları dinden çıkarmak ortak koşmaya Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sürüklemek öldürmeden daha şiddetlidir mescidi haram yani dokunulmaz ilahiyat Eğitim Merkezi yanında onlar orada sizinle savaşmadıkça da onlarla savaşmayın Buna rağmen onlar sizinle savaşırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddedenlerin cezası işte böyledir. Bununla beraber eğer vazgeçerlerse biliniz ki şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir ve de insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sürüklemek faaliyeti kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Artık eğer vazgeçerlerse, düşmanlık kendi benliklerine haksızlık edenlerden başkasına yoktur. Dokunulmazlık ayı haram aya karşılıktır. Ve bütün dokunulmazlıklar, bağlayıcı hükümler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın ve Allah'ın koruması altına girin ve bilin ki Allah kendi koruması altına girmiş kişilerle beraberdir. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Necm 438 Ey iman etmiş kişiler! Hepiniz topluca İslam'a, barışa, güvenliğe, sağlamlığa girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır.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 Sadece Allah'ın buluttan gölgeler içinde gelmesini, doğal güçlerin yani ışın, radyasyon ve meteorların gelmesini ve işin vermesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler yalnızca Allah'a döndürülüyor. İsrailoğullarına bizim onlara açık alametten, göstergeden kaç tane verdiğimizi sor. Allah'ın nimetini, her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, artık şüphesiz Allah azabı çok şiddetli olandır. Basit dünya hayatı, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler için süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. Necm 440 İnsanlar tek bir önderli toplum idi de, Allah müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere peygamberler gönderdi ve anlaşmazlık ettikleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye onların beraberinde hak ile kitap indirdi. Ve sırf o kitap verilenler, kendilerine bunca deliller geldikten sonra aralarındaki azgınlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi bilgisi gereği iman edenlere, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka kılavuz oldu. Ve Allah, dilediği kimseyi, dileyen kimseyi dost doğru yola kılavuzlar. Necm 441 Yoksa siz, Kendinizden önce gelip geçenlerin hali size gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara yoksulluklar, sıkıntılar dokundu ve sarsıldılar. Hatta elçi ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi? Dikkat edin, gerçekten Allah'ın yardımı pek yakındır. Necm 442 Onlar sana... Neyi Allah yolunda harcayacaklarını, neyi nafakalaştıracaklarını soruyorlar. De ki, hayırdan, maldan, zamandan, bilgiden verdiğiniz şeyler, sağladığınız nafakalar, ana, baba, en yakınlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Ve hayırdan ne işlerseniz artık şüphesiz Allah onu en iyi bilendir. Ve savaş sizin için hoş olmayan bir şey olmasına rağmen size zorunlu görev olarak verildi. Olabilir ki siz sizin için hayırlı olan bir şeyden hoşlanmazsınız. Yine olabilir ki siz sizin için kötü, zararlı olan bir şeyi seversiniz. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Necm 443 sana dokunulmaz olan aydan ve o dokunulmaz olan ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük suçtur. Ve Allah yolundan alıkoymak, onu ve mescidi haramı, yani ilahiyat eğitim merkezini bilerek reddetmek, görmezlikten gelmek ve mescidi haramın halkını orada eğitim öğretim yapanları, ve kısa süreli eğitime katılanları oradan çıkarmak, Allah yanında daha büyüktür. Ve insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtmeye sürüklemek, öldürmekten daha büyüktür. Onlar eğer güç getirirlerse sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim dininden döner ve kafir Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri olarak can verirse, artık onların bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Ve işte onlar ateşin asabıdır. Onlar orada sürekli kalanlardır. Şüphesiz ki iman eden kimseler, yurtlarından başka yurtlara geçen kimseler. Ve Allah yolunda gayret gösteren kimseler Allah'ın rahmetini umarlar. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Necm 444 Sana aklı karıştıran, örten şeylerden, aklı örtmekten ve şans oyunlarından soruyorlar. De ki, bu ikisinde büyük bir günah bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat dünya ve ahirette günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını harcayın. Allah, iyiden iyiye düşünürsünüz diye ayetlerini işte böyle sizin için ortaya koyuyor. Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki, onlar için iyileştirme en iyisidir.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 Necm 445 Ve ortak koşan kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş kafirlerin himayesindeki bir köle kadın, sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Ortak koşan erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş bir erkek köle, sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Ortak koşanlar ateşe çağırırlar. Allah ise kendi bilgisiyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, öğüt alıp düşünürler diye insanlara ayetlerini ortaya koyar. Necm 446 Sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Artık iyice temizlendikleri zamanda Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz Allah hatadan iyice dönenleri sever ve çok temizlenenleri sever. Necm 447 Kadınlarınız sizin için bir tarladır, kültürdür. Öyleyse tarlanıza, kültürünüze dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için de önceden gönderin ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz O'na kavuşacağınızı da bilin ve müminlere müjdele. Necm 448 Ve iyilerden olmanıza, Allah'ın koruması altına girmenize... İnsanlar arasını düzeltmenize Allah'ı yeminleriniz için engel yapmayın. Yapardım ya Allah'a yemin ettim. Artık yeminimi bozamam demeyin. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sizleri yeminlerinizdeki boş sözlerden sorumlu tutmaz. Ama bilinçli yapılmış eylemleriniz nedeniyle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok yumuşak davranandır. Necm 449 Kadınlarından ila edenler, onlara yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Sonra eğer dönerlerse artık şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer boşamaya karar vermişlerse de şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Necm 450 Boşanmış kadınlar da kendi kendilerine üç adet dönemi süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde oluşturduğunu gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Ve onların kocaları barışmak isterlerse o süre içerisinde onları geri almaya daha çok hak sahibidirler ve onların zararlarına olanlar gibi örfe uygun herkesçe kabul gören bir şekilde kendi yararlarına olanlar da vardır. Erkekler içinde onların üzerinde bir derece vardır. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen sağlam yapandır. Boşamak iki defadır. Bundan sonrası ya örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekilde tutmak veya iyileştirmekle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da sizin için helal olmaz. Ancak ikisinin de Allah'ın sınırlarını yapamamaktan korkmaları başkadır. Artık eğer siz kamu görevlileri, Bunların Allah'ın sınırlarını yapamayacaklarından korkarsanız, kadının fidye yani ayrılma bedeli vermesinde ikisine de vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık bunları aşmayın. Her kim de Allah'ın sınırlarını aşarsa artık işte onlar kendi benliklerine haksızlık edenlerin ta kendisidir. Eğer o kadını boşarsa artık bundan sonra o kadın, ondan başka bir kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Sonra eğer ikinci koca onu boşarsa, Allah'ın sınırlarını yapabileceklerini zannettilerse, birbirlerine dönmelerinde her ikisine de vebal yoktur. Allah'ın bilip duran bir toplum için ortaya koyduğu sınırlar işte bunlardır. Kadınları boşadığınız zaman, iddetlerini de bitirdiklerinde artık onları, ya maruf ile tutun veya maruf ile salın. Haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa kendi benliğine haksızlık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini oyuncakla ilinleyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri hatırlayıp düşünün. Hem de Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilin. Ve siz kadınları boşayıp da onlar sürelerinin sonuna geldikleri zaman eşleriyle aralarında örfe uygun herkese kabul gören bir şekilde rızalaştıkları zaman kendilerini kocalarıyla nikahlanacaklar diye sıkıştırıp engellemeyin. İşte bu, sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselerin kendisiyle öğütleneceğidir. İşte bu, sizin için daha uygun ve daha nezihtir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Necm 451 Anneler, çocuklarını emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri örte uygun herkesce kabul gören şekilde bir borçtur. Kişi sadece gücüne, kapasitesine göre yükümlü olur. Ve çocuğu sebebiyle bir anne, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise de bunun aynısı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip kendi rızalarıyla çocuğu sütten ayırmak isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Eğer çocuklarınızı emzirtmek isterseniz vereceğinizi örfe uygun herkese kabul gören bir şekilde teslim ettiğiniz zaman bunda da size bir vebal yoktur. Ve Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gören olduğunu bilin. Necim 452 İçinizden geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıkları bir bir hatırlattırılanlar, ölenler ve geride eşler bırakan kimselerin hanımları da kendiliklerinden dört ay ve on gün beklerler. Sonra süreleri sona erdiği zaman artık kendileri hakkında örte uygun, herkese kabul gören bir şekilde yaptıklarında sizin bunu yapanlar ve bunu izleyenler için bir vebal yoktur. Ve Allah, yaptıklarınıza haberdardır. Ve bu kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya içinizde tutmanızda size bir günah yoktur. Allah şüphesiz sizin onları anacağınızı bilir. Fakat örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan süre sona erinceye kadar da nikah akline kesin karar vermeyin. Bilin ki şüphesiz Allah içinizdekini bilir. Öyleyse ondan sakının. Yine bilin ki şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Çok yumuşak davranandır. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan, veya onlara bir mehir ayarlamadan, belirlemeden boşarsanız size bir vebal yoktur ve onları kazançlandırın. Geniş olan haline göre, eli dar olan da haline göredir. Örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekle göre kazanç, iyilik güzellik üretenler üzerine bir borçtur. Ve eğer onları kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız, o zaman boç o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdini elinde bulunduran kimse ya da verisi bağışlarsa başka. Ve bağışlamanız Allah'ın koruması altına girmeye daha yakındır. Aranızdaki fazlalığı da unutmayın. Şüphesiz Allah Yaptıklarınızı en iyi görendir. Necm 453 Salatları yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını ve en hayırlı salatı yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmanın, toplumu aydınlatmanın en yararlı olanı, haftalık toplantı günü salatını el birliğiyle koruyun. Ve Allah için Sürekli saygıda durarak kalkın, işe koyulun, eğitim, öğretim ve sosyal yardım kurumunu işletin. Ama eğer korkulu bir ortamda bulunuyorsanız, o zaman yaya veya binekte olarak giderken hareket halinde koruyun, yerine getirin. Sonra da güvene erdiğinizde bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah'ı hemen anın. Necm 454 ve sizden eşler bırakarak ölecek olanlar eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Artık onlar çıkarlarsa örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde kendilerinin yaptıklarında sizin için bir vebal yoktur. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır en iyi yasak koyandır, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Boşanmış kadınlar içinde Allah'ın koruması altına girmiş kişiler üzerine bir görev olmak üzere, örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekilde bir yararlanma, nafaka alma vardır. İşte Allah, akıllarınız ersin diye ayetlerini size böyle açığa koyar. Necm 455 kendileri binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan, sonra da Allah'ın kendilerine ölün, canınız çıksın deyip, sonra da kendilerine bir hayat verdiği kimseleri görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah, insanlara karşı bir armağan sahibidir. Ve insanların pek çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ve Allah yolunda savaşın. Şüphesiz Allah'ın en iyi işiten ve en iyi bilen olduğunu da bilin. Kimdir o kişi ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını versin. Allah darlık da verir, genişlik de verir ve yalnız ona döndürüleceksiniz. İsrailoğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Hani onlar kendi peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamber, size savaş farz kılınırsa acaba yapmamazlık eder misiniz dedi. İsrailoğullarının ileri gelenleri bize ne oldu da yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan çıkarılmışken Allah yolunda savaşmayalım dediler. Sonra da Savaş kendilerine görev olarak verilince de onlardan pek azı hariç yüz çevirdiler. Ve Allah o kendi benliklerini haksızlık edenleri en iyi bilendir. Peygamberleri de onlara şüphesiz Allah size hükümdar olarak Talut'u gönderdi demişti. İsrailoğulları o bizim üzerimize nasıl hükümdar olur? Oysa hükümdar olmaya biz ondan daha çok hak sahibiyiz. O'na maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir dediler. Peygamberleri, O'nu sizin başınıza Allah seçmiş ve O'nu bilgi ve vücut bakımından fazlalıklı kılmıştır dedi. Allah da mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir. Peygamberleri de, Şüphesiz onun hükümdarlığının alametti, göstergesi size güçlü varlıkların taşıdığı, içinde Rabbinizden kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu yani moral, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir güçlü varlıkların taşıdığı kalıntı bulunan o tabutun gelmesi olacaktır. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır dedi. Sonra Talut orduyla ayrılınca dedik ki: Şüphesiz Allah sizi kesinlikle bir nehirle imtihan edecek. Artık kim ondan içerse benden değildir. Kim de ancak eliyle bir avuç alan başka onu tatmaz ise işte o bendendir. Sonra da içlerinden pek azı hariç ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde İsrailoğulları, ''Bizim bugün Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarına kesinlikle inananlar, ''Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.'' dediler. Ve onlar, Calut ve ordusu için ortaya çıktıkları zaman Rabbimiz bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, Zafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler toplumuna senin ilahlığını, Rabbini bilerek ve dedenler topluluğuna karşı bize yardım et dediler. Sonra da Allah'ın izniyle, bilgisiyle Calut ve ordusunu bozguna uğrattılar. Davut da Jalut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri verdi. Ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savması olmasaydı, yeryüzü kesinlikle bozulur giderdi. Fakat Allah, alemler üzerinde büyük bir armağan sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Şüphesiz sen de kesinlikle gönderilenlerdensin. İşte elçiler, biz onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kıldık. Onlardan bir kısmı Allah'ın tek taraflı olarak söz söylediği yaraladığı sıkıntılar çektirdiği ve bazısının derecelerini fazlalıklı kıldığı kimselerdir Ve Meryem oğlu İsa'ya açık kanıtlar verdik ve onu Allah'ın vah ile güçlendirdik Ve eğer Allah dileseydi onların ardından gelenler açık mesajlar kendilerine ulaştıktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi Velakin ayrılara düştüler de onlardan bazısı iman etti bazısı küfretti Allah'ın ilahlığını Rabb'ini bilerek reddetti ve eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi velakin Allah dilediğini yapar Necm 456 Ey iman etmiş kimseler kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir yardımın iltimasın bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcamada bulunun. Başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek rededenler, kendi benliklerini haksızlık edenlerin ta kendileridir.'' Necm 457 Allah, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Her zaman diridir. Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kainatın idaresini bizzat yürütendir. Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca onun içindir. Kendisinin izni bilgisi olmadan yanında yardım kayırma yapacak olan kimmiş? O, onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Onlar ise onun dilediğinden başka bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeryüzünü kucaklamıştır. Onların ikisinin de korunması ona zor gelmez ve o, çok yücedir, yücelticidir, sonsuz büyüktür.